Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillahi ve ba'd Efendim babul ül Maadin Maden Ya da babul ül Maadin Müfredin almış burada babul ül Maadin madenle alakalı e, Ahkamı burada tahlil edecek Bunlarda ne kadar vermeniz gerekiyor Şimdi efendim maden Yerin altında Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o unsurlara Maden diyoruz Kense insanın bizzat kendisinin oraya gömdüğü şey. İnsan gömerse bunu ona kenz diyoruz. Ee, peki Allah Teala onu orada var ederse ona maden diyoruz. Hanefi mezebi her ikisine rikaz diyor. Rikaz dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Hem maden hem de kenz ikisi. Maden Allah Teala'nın demir gibi, bakır gibi yerin altında bizzat yarattığı. O filizlere Maden diyoruz Kenz ise adam alıyor altını Gidip gömüyor oraya ona da Kenz diyoruz ikisine birlikte ne diyoruz Rikaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vefir rikazi el humuz. Rikazda ne var? Beşte bir var Peki Hanefiler Madeni üçe ayırıyorlar Diyorlar ki bir maden Demir gibi Altın gibi böyle Koyuyorsunuz e, ateşe eritiyorsunuz, ona bir şekil veriyorsunuz. E, i̇kinci maden, o da sert demir gibi, altın gibi ama e, ateşe koyduğunuz zaman böyle çekiç vurup da ona bir şekil veremiyorsunuz. E, üçüncüsü ise nedir? Sıvı madenler, petrol gibi, cıva gibi Peki şimdi Hanefiler üçe ayrılar madeni. Hangi madene zekat düşer? Sadece sert olup şekil verebildiğiniz madenleri Yani demire, bakıra, altına, gümüşe bunlara verirsiniz. İnciye, mercana düşmez. Bu sert ama şekil veremiyorsunuz ateşte eritip de. Üçüncüsü ise cıva gibi, petrol gibi. Bunlarda da zekat yok, öşür ya da onda bir, beşte bir yok diyor Hanefiler. Peki ne yapmak lazım? Ee, eskiden petrol bu derece çıkmıyordu. Madenler bu kadar çıkarılmıyordu. Böyle deniyordu. Ee, ve işte yani yok işte petrolle e, Hanefi mezhebine göre. Ne yapmak lazım? Diğer mezheplere bakıyoruz tabii. Diğer mezheplere İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki devlet bir yeri alır. Sonra Orayı vatandaşına verir. İşte bütün buraları devlet almıştır. İslam devleti, Müslümanlar, ecdadımız asırlar önce aldılar. Sonra Müslümanlara buraları dağıttılar. Devlet halkına o yeri verirken yerin üzerini veriyor. Çünkü yerin üzerinde hayvan besleyecek, yerin üzerinde arpa, buğday yetiştirecek, yerin üzerinde bu adam... Armut, elma, ağaçlarını dikmiş olacak. Dolayısıyla vatandaş yerin üzerinden istifade eder. Devlet de onlara yerin üzerini verir. Altı yine devlete kalmıştır. Dolayısıyla ne kadar maden çıkarsa, hangi tür maden olursa olsun, ister altın olsun, ister petrol olsun, ister gümüş olsun, onu kim alır? Devlet alır. Çünkü orayı himaye eden kim? Devlettir. Devlet ona üstünü verir. Ama altı yine devlette kalmıştır. Dolayısıyla bir yerde ne kadar maden çıkarsa devlet ona el koyar. Onu işletir. Ya kendi işletir ya da devlet adına, vatandaş adına onu belli şirketlere, işletmelere belli oranda ücret karşılığında verir, işletir. Dolayısıyla bugün İslam devleti neyi esas almalıdır? İmam Malik'in görüşünü esas almalıdır. Yoksa bir anda bakarsınız ki bir adam orada tarlada bir kuyu buldu, petrol kuyusu devlet kadar zengin olabilir. Bu da e, yani oradaki insanların hak ve hukukun ihlali anlamına gelir. O devletin bütün birimlerine bu taksim edilmelidir. Dolayısıyla mülkiyet orada devlete aittir. Buradaki uygulama böyle ama o asırda farklıydı tabii bu e, maden durumu bu asırda farklı olduğundan dolayı İmam Malik'e bakıyoruz. İmam Malik'in içtihadından hareketle hüküm diyoruz. Nedir? Madenler devletlere aittir. Babul madin. Müslimun av zimmiyun vejda ma'dina zahabin av fiddatin av hadidin av rasasin av nuhasin fi ardı ushrin av haracın. Muslimun evdimi yun, ister Müslüman ister zimmi olsun, yani İslam devletinde yaşayan gayrimüslim vatandaş, uca de madine zehbin avfiza, altın madeni buldu ya da gümüş madeni, av hadidin demir avrasas, Rasas kurşun, av nohasin ya da bakır buldu, fi arzı öşürin av harajin, ister öşür arazisi, ister haraj arazisinde bulsun fehumsuhu feyun vel baqilahu humsuhu humsu ma wajada yani ve ma wajada minel maadin madenden bulduğunun 1 biri nedir feydir nereye verecek beytul male verecek hazineye devlete verecek vel <t> baqiluhu lahu limen <PM> lil vajid geri kalan da bulanındır diyor 1 bir. Yani ister zimmi olsun, ister kim olsun? Müslüman olsun. Peki neden böyle diyor Hanefiler? Çünkü yerin altı da yerin üstüne bağlıdır. Nasıl yerin üstü adama aittir ise yerin altı da adama aittir. Ama İmam Malik diyor ki İmam Malik hayır öyle değil. Devlet buna yeri neden verir? Burayı ek diye verir. Altını kaz diye vermez. Altını kaz diye vermez kardeşim. فَهُوَ مَصُوفٌ وَالْبَاقِي لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي دَارِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ER adam evinde bulsa mesela Müslüman ya da zimmi evinde ne buldu işte altın buldu bakır buldu vesaire buldu fela şey efi hiçbir şey gerekmez ona nasıl evine malikse evin altında bulduğu da onundur diyor onundur diyor Peki vakde alık le vajeduhu fi tarla da bulsa da yine böyledir. Tarla da bulmuş olduğu da böyledir. Ve in vajeduhu harbiyun fi dar el İslami Eğer onu ve in vajeduhu harbiyun harbi bulsa dar İslam'da fa ufeyun nedir o? Hepsi feydir. Yani çünkü o e, ehli ganimet değildir, ehli ganimet olmadığından devlet o harbinin bulduğunu alır kardeşim. Şimdi öşür arazisinde, harac arazisinde bu madenleri bulursa e, beşte birin devlet alıyor dedik. Delilimiz nedir? Ofir rikazi elhumuz hadis şerifi. Rikazda ne var? Beşte bir var. Rikazın içine ne giriyordu? Hem maden giriyordu, hem de kenz dediğimiz o gömüler giriyordu. Peki. Ama Kur'an-ı Kerim kenz ne ediyordu? Zekatı ödenmeyen paraya genz diyordu. İster gömü olsun ister olmasın. Ayette geçti. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِظَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Evet. ومن وجد كنزاً فيه علامة للمسلمين فهو لقطة <لُكَطَتٌ> şimdi buradan itibaren kenz anlatacak kenz diyecek Kenz'i de ikiye ayıracağız. Bir kenz buldunuz, gömü yani o gömün üzerinde ne var? bir İslam devlet başkanının imzası var, mührü var, turası var. bu durumda diyorsunuz ki bu gömü Müslümanlara aittir. O zaman o lukata hükmündedir. Kayıp bir mal hükmündedir. Bekliyorsunuz sahibi gelince sahibine onu iade ediyorsunuz. Peki eğer Bizans'tan Roma'dan kalma üzerinde Roma hükümdarlarının resmi adı varsa bu durumda nedir? E, o durumda hükmü e, Lukata gibi olmaz. Lukata gibi olmaz. Siz ona sahip olabilirsiniz. Peki efendim şimdi bunu anlatacak Kenzi. Waman vajeda kenzen yani gömü buldu, fihi alametul lillüslümin, fa huwa lukatadun, fihi fi ma vajeda yani, ou fi kenzi, ou kenzene var alametul lillüslümin. Müslümanlara ait bir işaret var, imza var, tura var, fa lukatadun bu durumda, o lukata yani kayıp mal hükmündedir, onu harcarsa. Sonra sahibi gelse ne yapacak? Ödemek zorundadır değil mi? Kayıp mal. Efendim bir yıla kadar bekleyecek. Hatta ondan sonra gelse yine iade edecek sahibine. Onu ilan edecek işte. Ee, o nerelerde bulduysa oralarda ilan edecek ilan edecek, bende böyle bir kayıp mal var diyecek. Bugün için devletin ilgili birimleri var, miktarın tabi o birimler ilan etmeden bir para, bir miktar para kaybedildi diyecek. Adam gelince sorar ona, şu kadar mı, bu kadar mı diye, ona göre verir. Wa inka nfihi alametu şirk eğer bulduğunuz bu lukata üzerinde şirk alameti varsa. Fahüve mimma lilmüşrikîn. Anlarsınız ki o müşriklere ait bir maldır. Feykunu ganimeten. Ganimet olur. Müşriklere ait olunca ganimettir. Fe fihil humusu vel bâqî lil vâcid. Orada 1/5 var. Geri kalanı ise bulan aittir. Bulan 4 dördünü alır. Ganimet gibi olduğundan dolayı 1 birini devlete verir. فَاِنْ وَجَدَ ف۪ي دَارِ رَجُلٍ مَالًا Peki başkasına ait bir yerde bir mal gömü buldunuz. مِنْ اَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ Yani amcan tarlasında buldun bir gömü ama üzerinde ne var? Cahili işareti var. Böyle bir mal bulduysan فَهُوَ لِمَنْ كَانِفِ الدَّارُولَٰهِ Kimindir o? Amcana aittir. Amcana aittir. وَهُوَ الْمُخْتَطُ الَّذ۪ي خَطَّهَا لَهُ الْاِمَامُ عِنْدَ الْفَتْح۪ي Efendim, لِمَنْ كَانَتِ الدَّارُولَى Şimdi amcanın yerinde gömü buldun. Müşriklere ait bir gömü buldun. E kimin? Amcanın. Peki amcan kim olursa o gömüye sahip olur. Eğer bizzat o yer fethedildiğinde amcana verdiyse devlet o yeri, Amcan onun ilk sahibi ise amcan alır. Eğer amcan e, ilk sahibi değil de başka birisi ilk sahibi, amcan ondan aldıysa kimindir o? İlk sahibin olur. İlk sahibin. Peki devlet bunu kime verdi? Onu bilmiyorsak, yani bu gömünün bulunduğu araziyi, o zaman ne olur? En eski sahibi kimse ona gidersiniz, ona verirsiniz. وَهُوَ <gülüyor> tu الذي خطها له الامام عند الفتح فالا يعرف المختطله Yani Devlet onu kime verdi o bilinmiyorsa feli aksa malikin yu'rafu laha lil o zaman en önceki maliki kimse yani ilk bilinen sahibi kimse en uzak sahibi kimse o, ona verilir f ilemiyorraf al muhtatullah muhtatullah bilinmiyor devlet kime verdi bilinmiyor bu durumda kimin olur bu kenz li aksa maliki en uzak sahibin olur ki yonrafu <gülüyor> leha Onun için biliniyor evet efendim madeni bu şekilde ikiye ayırdık bugün için dedik imam Malik'in hükmünü Esas almalı yani yerin altı devletindir. Ne kadar mal çıkarsa devlet bunlara el koyar.